Kitleleri bilgilendirirken, şunu gör ve şunu görme diyen elit anlayış, haber ağının gücü sayesinde farklı seslerden korunmuştur. Koruma usulleri, altında sığınılan masum kavramlarla daha etkili hale getirilir. İstikrar adı altında alınan statü, bozguncu, ayrılıkçı yakıştırmasına muhatap olan İslam çağrısından uzak tutulur. Atalar geleneğine sığınılarak muhafaza edilmek istenen tahakkümcü statü, muhalefete karşı tehdit ve karalama metodunu kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Putları kırınca Hazreti İbrahim'in üstüne yürüyenler, putlarına yükledikleri kendi anlayışlarını yıkılma tehlikesinden kurtulmaya çalışmaktaydılar. Hazreti İbrahim ve diğer peygamberleri, bizi atalarımızın yapa geldiği yoldan saptırmak istiyor diye suçlayanların yapa durdukları, Baskıcı idareleri, menfaatleri doğrultusunda çıkarttıkları kuralları korumaya çalışmaktı. Halbuki bilemediler. Sonlu insanoğlunun sonsuz bir hayata ihtiyacı var. Bilemediler, bilemiyorlar. Ölüm tacirlerinin bomba dumanları arasında yükselttiği çocuk feryatları havada asılı beklemez. Bozuk terazilerin, çarpık kuralların, üstü örtülen değerlerin düzeltilecek... Doğrultulacak bir hesaplama alanı, bir hesaplaşma günü mutlaka olacaktır. O günün olması kadar ve yarım kalmış hesapların ve haksızlıkların karşılığının verilmesi kadar adil ne olabilir? Ne olabilir? Zerre kadar iyiliğin, zerre kadar kötülüğün hesabının sorulacağı bildirilmedi mi? Bildirmedi mi insana Rabbi, gönderilmedi mi peygamberler ve peygamberlerle birlikte kitaplar? O gün insanın hangi mazereti olacak? O gün müstekbirlerin koruyucuları kim olacak? Kim hesap gününü unutarak, unutturarak ve daha nereye kadar insanlara oyalayıp duracaktır? Daha nereye kadar Allah'ın hükmü, insanlığın ihtiyacına rağmen insanlardan uzak tutulmaya çalışılacaktır? Allah'tan güzel sözlü olan kimdir? Ondan daha güzel hüküm koyucu kimdir? Soru işaretlerini bir bir çözen kitabın adı nedir? Fitnenin, bozgunun yeryüzünden kalkmasını isteyen adalete uzak durmak nedendir? Kurtuluş halkasına tutunacaklar, önce büyüklenmeden kurtulmalıdır. Zulüm yapmaktan, zulme uğramaktan kaçınmalıdırlar. Zulme ve haksızlığa uğrayanların, haklarını alabileceklerini bildiren, zalimlerin ısrarda direnmeleri halinde, Akibetlerini haber veren Şuara suresi 227. ayete kulak verelim. Ancak inanıp yararlı işişleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında haklarını alanlar bunun dışındadır. Zalimler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını anlayacaklardır.